Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın selamı, rahmeti bereketi üzerinize olsun. Mübarek cuma gününün bereketlerini, rahmetlerini, nimetlerini Cenab-ı Hak sizlere nasip eylesin, ihsan eylesin. La fakra minel cehil. Bela guna hayvedü minel akıl, Bela ibadete ket tefekkürürüz. Efendimizin bir hadis-i şerifi efendim, hazret-i efendimizi seven bütün Müslümanlara ithaf ediyorum. Peygamber Efendimiz bu Hz. Ali Efendimiz'e rivayet ettiği mübarek hadis-i şerifinde buyuruyor ki La fakra, eşed minel cehil. Bütün kelimeleri biliyorsunuz. Fakır, fakirlik, yoksulluk, noksanlık, bir şeye sahip olmamak demek. E, cehil cah, de cahillik bilmemek demek. E, eşed de şiddetli, daha şiddetli, şiddetli demek. Ama burada La Fakr'a diye La gelince ve fakr", Fakr kelimesinin sonu üstünde okununca La ilah eder gibi bu La Nafiyetül Cins derler. Yani bir ismin önüne bu La gelirse o, cins, o ismin gösterdiği cinsten her şeyi nefh eder. Yani hiç öyle şey yok, bu şeyden hiç yok manasına gelir. Efendim la fakra deyince de hiçbir fakirlik yok. Leşettü minel cehil cahillikten daha şiddetli hiçbir fakirlik yok demek. Yani bir kere cahillik bir çeşit fakirliktir ama en fena fakirliktir. İlim yönünden fakirlik demektir. Efendim bilgisiz, bomboş, okumamış, öğrenmemiş, efendim bilmiyor. İşte cahil efendim bu bir fakirliktir ama mal yokluğundan para yokluğundan daha beterdir çünkü cahil insan çok cahillikler yapar yani cahillik dediğimiz zaman kastettiğimiz kendisine dünyada ahirette zarar verecek çok şeyler yapar ahiretine zarar veren şeyleri de yapar iyi yapıyorum sanarak mesela götürür mesela bir daha olan bir şeyi sevap kazanıyorum sanarak yapar mesela cahilliğinden Halbuki bir dattır, günahdır hatta din'e faydalı oluyorum sanarak efendim bir şey yapar hatta efendim sevap kazanıyorum sanarak ama dini kökünden kazıyacak bir şeydir efendim e, günahdır onu bilmez yanlış bilgiler veya hiç bilmiyip bilmemiştir öğrenmemiştir bu fakir, e, fakirlikten en fenasıdır efendim cahillikten daha şiddetli fakirlik olmaz diyor Peygamber Efendimiz. ve Peygamber Efendimiz biraz eğer hadis-i şeriflerle fazla meşgul olduysanız mutlaka duymuşsunuzdur. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Efendim, ben sizin zengin olmanız, fakir olmanızdan ziyade zengin olmanızdan korkarım." buyuruyor. Yani fakirlikten dolayı "Efendim, korkmuyorum. Çünkü fakir oldunuz mu Allah'a yalvarırsınız, yakarırsınız, aman ya Rabbi dersiniz, para ver ya dersiniz." işte geçinemiyorum dersiniz, evin kirasını veremedim dersiniz, aç kaldım açıkta kaldım diye. Tabi insan fakrını, ihtiyacını efendim kime arz eder? İnanan insan Mevlasına arz eder, yalvarır, yakarır. E, yalvarmak, yakarmak da Allah'ın sevdiği, çok çok sevdiği bir şeydir. Müminin duası, niyazı yalvarması, yakarması Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir şeydir. Onun için fakirlik e, insanın e, Cenab-ı Mevla'ya yönelmesini esas itibariyle bağlanmasını, dua etmesini niyaz etmesini, ibadet etmesini, korkmasını efendim ummasını sağladığı için e, sonuç itibariyle faydalıdır zenginlik. ve zenginlik de insanı çeşitli zararlara sürükler. Mesela bir kere kibirli yapar. Zengin adam efendim bir kendini beğenmiş efendim olur. Efendim sağa sola tepeden bakar, burun kıvırır burnu havada olur efendim e, nefsi e, kuvvetli olur filan. Yani bir kere kibir iyi bir şey değil. Allah oradan sevmez. Sonra parası var diye efendim namazı niyazı, ibadeti, istazaru, Cenab-ı Hakk'a yalvarması, iltica etmesi, münacatı az olur. Unutur. Efendim duyan eder. Yani innel insana leyyatka iraa er huştagına ikra suresinde ayet-i kerime bunlar. Duyan eder. Kendisini gelisini gördü mü? Zengin gördü mü? Parası var, yolu var. Duyan eder. Efendim insafı bırakır. E, Gösterişe kaçar. Efendim yüzükler, kırlantalar, küpeler, efendim bilmez. Malıyla mülküyle övünmek vesaire. Rekabet, yarış, efendim e, süslenmede, süslenmede e, Allah'ın sevmediği şeyler çok yapar. Onun için e, zengin olup da böyle hataları yaparsınız diye ben dedim fakir olmanızdan ziyade zengin olmanızdan korkarım buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tabi e, fakirliğin de kötü tarafı nedir? Fakir olduğu için isyan etmek, günah sapmak, e, çalmak, çırpmak veya Cenab-ı Hakk'a karşı gelmek, asi gelmek işte böyle yani insanı böyle raydan çıkartan yanlış işler yaptıktan fakirlikte de iyi değil tabi şey yapan Allah'ı unutturan zenginlik de iyi değil ama fakirlik kimse tarafından istenmiyor efendim herkes tabi Cenab-ı bize bol nimet versin filan diye efendim istiyor sahabeden birisi de çok malım mülküm olsun fakirlikten çok canıma tak dedi ya Resulallah demiş ona da peygamber efendimiz senin şükrünü eda edebileceğin az bir mal seni sattıracak, şaşırtacak çok maldan daha hayırlıdır. İsteme bunu diye birkaç defa ikrar etmiş. Şimdi fakirlik kötü ama fakirliklerin en kötüsü de cahilliktir. Binaenle efendim cahillikten kurtulmaya çalışmalıyız. Çocuk çocuğumuzu alim yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Kendimiz de efendim cahillikten kendimizi kurtarıp kitaplar okuyup efendim öğrenip ilgili müslüman olmaya çalışmalıyız. Ya da hiç olmazsa ya öğreten ol, ya öğrenen ol dediği gibi peygamber efendimizin Bilgiye talip olan, bilgiyi öğrenmeye heves eden, kalkışan, bilgi yolunda olan insan olmalıyız Efendim, e, Cahillikten kurtulmaya çalışmak çok önemli Çocuk çocuğumuzu alim yetiştirmek çok önemli beraber önemli, Kur'an'ı öğrenmek, sünnede seniyeyi öğrenmek, dinin ahkamını, inceliklerini öğrenmek bu efendim gelmekle efendim aşina olmak, haramı helali, mekruhı mübahı bilmek çok önemli. Cahillikten kaçınacağız. Vela gına kaybetü minel akıl. Efendim, akıldan daha faydalı bir zenginlikte yoktur diyor efendimiz. Yani akıl da bir zenginliktir insan için çünkü akıl sahibi Hakikaten beş parasız bir kimse olarak bile gelse akıllı bir insan köyden şehre kısa zamanda işini ilerletir Aklıyla efendim başarı kazanır yükselir yani kısa zamanda yükselir akıl çok büyük bir nimettir ve insanı efendim e, elhamdülillah yani akıl yönünden fakir olmaması çok güzel İnsanın akıl yönünden efendim akıllı olması tam olması çok büyük bir fazilet, üstünlük çok güzel bir sıfattır. Ondan daha faydalı bir efendim, zenginlik de olamaz. Çünkü e, insana anasından babasından para bul, zenginlik kalsa bile akılsız oldum onları da harcar. Yani elinde bile tutamaz. Onun için e, Allah hepimize akıl versin. Ama nasıl akıl versin? Aklın çeşitleri var, markaları var, cinsleri var. Hangi marka akıllı isteyelim? Hangisi en iyisidir? Aklı seri. Yani talim olan, hastalıksız olan, yamuk olmayan, doğru olan akıl. Şimdi dünyada herkes kendisini beğeniyor. Her millet kendisiyle, kendisinin müktesebasıyla, medeniyetiyle övünüyor. Her insan tutturduğu yolun daha uygun olduğunu sandığı için o yolda yürüyüp gidiyor. Efendim pekin ettiğin zaman da sana bir, bir, bir türlü laf söylüyor. Yani herkes bir akıl sahibi ama dünyada ne kadar insan varsa o kadar akıl var. O kadar şey var ama isabetli akıl. Yani doğru düşünen, efendim e, bozuk, yamuk düşünmeyen akıl. Yani hırsız da bir aklı var. Hırsızlık yapmayı tercih ettiriyor kendisine. ve O aklıyla polisi atlatacak usulleri, çareleri arıyor, buluyor. efendim En kuvvetli koruma tedbirleri altındaki banka kasasını bile soyup alıp götürüyor. Akıl kalaman yamuk bir akıl. işte iyi bir akıl değil. Yani aklın nasıl olması lazım? Aklı selim olması lazım. Aklın selim olması için de Cenab-ı Hakk'ın yardım etmesi lazım. Yani Cenab-ı Hak yardım etmezse dünyada çok filozoflar yaşamış, gelmiş, geçmiş ilk çağda, orta çağda, yeni çağda yakın çağda efendim, 20. yüzyılda, 21. yüzyılda her başka bir şey, söz söylemiş, hani akıl için yol bitti, niye birisini söylediğini ötekisi tehdit ediyor, o da akıllı, bu da akıllı ama sözleri farklı. Demek ki akıl, efendim gerçekleri herkes kendi aklını kullanarak gerçekleri bulmaya çalışıyor ama en doğruyu bulmaya yetmiyor. Akıl bazen efendim kafi gelmiyor. Demek ki kafi gelen, yetenekli, yeterli bir akıl olması lazım. Efendim salim bir akıl olması lazım. Efendim doğruları ölçüp tartacak efendim bir akıl olması lazım. Bunun gibi zevde, zevkin de çeşitli çeşitleri vardır. Kimisi sadistdir. Efendim başkasına özel cevap vermekten zevk alır. karşısındakine işkence ettirir. Neron gibi, Roma imparatoru gibi. Efendim eserin aslanın elinde parçalanışını seviyor, zevk alır. İşte o da bir zevk ama başına çalınsın. Böyle bir zalimin, böyle bir zevki. Nasıl zevk olması lazım? Zevki selim olması lazım. Herkes bir şey hisseder efendim. Ama hissin de güzel olması lazım. Hissi selim olması lazım. Aklı selim olması lazım. Zevki selim olması lazım. Her şeyin selim olması Yani selamette, arızadan, kusurdan uzak olması lazım. Peki selim bir akıl, güzel bir akıl. Nasıl olur? Her şeyi bilen Allahu Teala Hazretleri'nin kendisine efendim e, bu nimetleri vermiş olduğu mübarek insanlar en akıllıdır. Yani peygamberler en akıllıdır. Evliyaullah mukarrem mübarek kullar en akıllıdır. Çünkü Allah sevdiğine en kıymetli şeyi verir. İslam'da da en kıymetli şey akıldır. İslam'ın Ana hedeflerden birisi aklı korumaktır. İslam'ın içkiye düşmanlığı. Aklı götürdüğü içindir. Şaraba, rakıya, vodka'ya, efendim bireye, bizim e, hırshmımız, kızgınlığımız boşuna değildir. Akıldan yana olduğumuzdan dolayıdır. Akla düşman olduğundandır. Aklı götürüyor, idraki götürüyor, duyguyu götürüyor adamı. Efendim köprüünün, efendim kenarına çaktırıp, efendim boğazı yuvarlatıyor. İşte onun için kızıyoruz. Onun için bazı şeylere kızıyoruz. Bazıları da bize kızıyorlar. Neden? Onların çok beğendiği, çok sevdiği şeyleri biz tenkit ediyoruz diye. Ama biz kendimiz kendiliğimizden de tecrübemizde evet bunların güzel olduğunu anladığımız için güzel şeyleri savunuyoruz. Çekil şeylerin de karşısında mücadele veriyoruz. Ama biz esas itibariyle e, Kur'an-ı Kerim'e Peygamber Efendimiz'in sünnetine efendim, e, bakarak, İslam'ın güzelliklerine bakarak ana temel e, efendim bir şeyi o esası İslam'ı alarak yapıyor. Yani en e, en ak, selim olan akıl, efendim vahiy ile Allahu Teala Hazretleri'nin hidayet vermesiyle gerçekleri gören akıldır. Acaba Firavun mu, Nemrut mu daha akıllı adamdı? Efendim, Musa Aleyhisselam mı, İbrahim Aleyhisselam mı daha, daha akıllı insan? Birisi işte devletin başına geçmiş bir gün der, ötekisi de onun hücumuna uğramış ateşe atılma, efendim öldürülmeye kalkışılmış bir insan, sıkıntı çekmiş, korku geçirmiş, hayati tehlikeye maruz bir insan. Hangisi daha iyi? Peygamberler daha iyi, daha iyi olduğunu tarih gösterdi. Efendim biz de şu anda Emirli sevmiyoruz, Firavun'u sevmiyoruz, yaptığının zulüm olduğunu çok kesin olarak. Efendim söylüyoruz ama başkaları Söyleyememişler zamanda bunu Hatta onları desteklemişler onların Nemrutları desteklemişler Allah hepimize aklı selim versin Yani efendim Basiretli Gönül gözü açık insan olmayı Böyle efendim her şeyi bilen Rabbul Aleminin Doğru yola sevk ettiği Gerçekleri gözünden perdeden Kalkıp da görebiler insan olmayı nasip etsin yoksa Herkes aklım var diyor ama işte güzel akıl değil akılları. O da bir işte eee düşünülecek bir şey. Asıl akıl da o da anlaşılır. Yani hangi akıl daha iyi? Hangi akıl yanlış? Hangi filozof ne söylemiş? Yanılmış. Efendim hangi efendim Eren Evliya ne söylemiş? isabet etmiş. Onu da gene Selim sahibi ayırt edebilir. Cenab-ı Hakk'ın verdiği efendim kabiliyetle efendim müminin ferasetinden korkun çünkü Allah'ın nuruyla bakar diye Peygamber Efendimiz de bunu buyurmuş çünkü Allah nur verdi mi ciğerinin dibindeki köşesindeki gizliliği bile anlar zihninin en arka tarafına sakladığı art niyetini bile anlar kalbinin efendim fitnesini fesatını, fesatını sezer insan. Çünkü mümine Allah feraset verdiği için. Evet. Ne kadar güzel değil mi? İslam efendim cahillikten daha büyük fakirlik olmaz diyor. niye teşvik ediyor. Efendim e, aklı ediyor Efendim en büyük zenginlik akıldır diyor. Efendim akıllı olmaya teşvik ediyor. Ve buyuruyor ki Efendimiz vela la ibadete ket tefekkür efendim tefekkür etmek kadar kıymetli ibadette olmaz. La ibadete hiçbir ibadet yoktur. Ket tefekkür Tefekkür etmek gibi, yani ne demek, onun gibi hiçbir ibadet yoktur, ne demek, onun kadar sevabı çok olan hiçbir ibadet yok demek. Çünkü e, namaz mı daha kıymetli, tefekkür mü? Efendim Kur'an okumak mı daha sevaplı, tefekkür mü? Zikir yapmak mı daha sevaplı, tefekkür mü? Cihad etmek mi daha sevap, tefekkür Tefekkürlü olursa ötekiler kıymet oluyor, tefekkürsüz bir namaz, güzel namaz olmuyor. Tefekkürsüz bir oruç, güzel oruç olmuyor. Tefekkürsüz bir cihad, yani bozuk niyeti düşünmeden veya nefse uyarak veya şehvani, şeytani maksatlarla yapılan bir cihadın hiçbir kıymeti olmuyor. Karşı tarafa zulmetmek için yapılan bir şeyin kıymeti olmuyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh nasıl öldüreceği insanı öldürmekten vazgeç vermiş. Çünkü... Savaşı bile Allah rızası için yapıyor. Allah rızası gittiği zaman öyle bir şey yapmaktan kendisini alıkoyuyor. Onun için en kıymetli şey tefekkürdür. Yani en sevaplı iş tefekkürdür. Niye tefekkür bu kadar kıymetli? Bu bir çalışmadır. İnsanın zihnini bir konu üzerinde çalıştırmasına, düşünmesine tefekkür etmek diyoruz. Derin derin düşünmesine tefekkür etmek diyoruz. Neden? İnsan düşüne düşüne doğruyu bulur. Yani doğruyu bulmanın başka bir yolu yok. Düşünmeden bulunmaz. Yani tesadüfen gözü kapalı, körebe oynar gibi yoklamayla hakikatler bulunmaz. Derin derin düşünerek bulunur. Hatta çok çok tecrübe yaparak bulunur. Tecrübeler üzerinde, Tecrübelerin sonuçları üzerinde de düşünülerek bulunur. Bütün delilleri toplayarak, efendim onların üzerinde tefekkür ederek öyle gerçek. Yani, gerçek hemen böyle meydanda değildir. Altın madeni hemen böyle toprağın üstünde pırıl pırıl parlamıyor. Elmas pırıl pırıl parlamıyor. Onu kaç metreler kazıyorlar bir türlü zorluklarla çıkartıyorlar öyle elde ediyorlar yani çalışma gerekiyor yok. Doğruyu bulmak için de tefekkür böyle yani yerin altından elması bulmak gibi altını bulmak gibi kıymetli madeni bulmak gibi bir şey. Yani e, hatta e, erbabı olmazsa e, eline aldığı taşın elmas olduğunu bile işlenmemiş olduğu için biliyor Erbabı biliyor. Yani siz bir eski kilip parçası diye bir kenara atıyorsunuz ama halıcı onu gördüğü zaman aklı başından gidiyor ama 14. yüzyıldan kalma şu cins şu kadar kıymetli halıyı kenara atmış bu cahil diyor. Efendim alıyor onu turistlere ne kadar pahalı satıyor? yüz binlerce, 100 binlerce efendim dolara satıyor. Onun için e, tefekkür ibadette de çok önemli. Allah Allahu Teala Hazretlerinin nimetlerini tefekkür edecek, kudretini tefekkür edecek, sanatını tefekkür, tefekkür edecek, mahlukatı üzerinde, masnuatı üzerinde tefekkür edecek efendim e, sanatı üzerinde, kudreti üzerinde, ibreti üzerinde tefekkür edecek. Dini konuların güzelliğini anlamak için derinlemesine tefekkür edecek. Şu oruç ne kadar güzel ibadet, şu hac ne kadar hikmetli bir ibadet, şu zekat ne kadar yerli yerinde bir emir, efendim, şu namaz ne kadar güzel, abdest ne kadar güzel, gusül ne kadar güzel efendim. Bunları anlayacak. Onun için tefekkür her ibadeti de ayrıca kıymetlendiren çok kıymetli bir ibadettir. Kendisi ibadettir. Yani bir insan otursa, gözünü yumsa, tefekküre dalsa çok sevap kazanır. tefekkür diyor. Tefekkür başı başına efendim, sevap. Ama namazı tefekkürle kılarsa namazı cevher oluyor. Orucu tefekkürle tutarsa orucu mücevher oluyor. Hacı tefekkür mütefekkirhane yaparsa efendim, o kıymetli oluyor. Cenab-ı Hak bize şu tefekkür nimetini Efendim ihsan eylesin. Tefekkürün zevkine aşina eylesin. Hepimizi mütefekkirane yaşamaya efendim muvaffak eylesin. Bakıyorum yine aynı gibi. Hemen uzaktan, e, ekrandan seyreder gibi seyrediyorum. Yapılanları, söylenenleri, hareketleri, davranışları, kararları Allah akıl fikir ihsan etsin. Tefekkür nasip eylesin. Çok önemli. Çok kimse efendim yanlış. Hareketlerden dolayı, düşünmediğinden dolayı, akılsızlığından dolayı, cahilliğinden dolayı, tefekkürsüzlüğünden dolayı kendisinin dünyasını, ahiretini mahvediyor. Demek ki bize fakültelerde, felsefe derslerinde, kitaplarda tavsiye edilen, efendim övülen herkesin de böyle hoşuna gidiyor edalı edalı onları okuyup onlar da efendim, satmayı da seviyorlar e, bu tefekkürü efendim gerçekten e, İslam'ın emrettiğini, İslam'ın bunların çok sevaplı olduğunu gösterip Müslümanlar onları teşvik ettiğini ve mütefekkirlere çok sevap verdiğini ama doğruyu düşünüp tabi doğruyu yapanı, evi'yi düşündüm de şeytanın yapanı değil şeytanın da tabi aklı var hilesi var, vesvesesi var Kandırıyor, pek çok akıllı insanı kandırıyor ama ona bir mükafat yok. Onun, onun, karşılığı cehennem, ceh ebedi cehennemde azap şeyler. güzel şeyler yapacak. Yani güzel aletleri, güzel imkanlarda kullanacak. İnsanoğlu oğlu, eline geçen imkanları, aletleri, araçları, vasıtaları güzel yola kullanırsa imtihanı başarıyor, başarıyor. Güzel yola kullanamazsa efendim kıymeti olmuyor, dünyası berbat oluyor. Etrafını da berbat ediyor. Toplumuna da zararı oluyor. Öldükten sonra da ailesi de berbat oluyor. Efendim, ne kendi eyledi rahat. Ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan. Dayansın ehli kubur denildiği gibi oluyor. İkinci hadis verir. Hazreti Ali Efendimiz'den Deylemi. Rivayet etmiş. Deylemi kitabında. La kavle illa bir amel. Vela kavle ve la amele illa bir niyeh. Vela kavle ve amele ve la niyede illa bir isabeti sünne. Bunlar çok veciz yani kısa ama özlü manası derin ve güzel ana esasları anlatan çok güzel efendim hadis-i şerifler bunları çocuklarınıza arkadaşlarınıza öğretin ezberle. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la kavle illa bir amel. Hiçbir söz yoktur ancak işlemekle, icra etmekle, amel etmekle. Yani kuru sözün kıymeti yoktur, icraat yaparsan kıymeti vardır demek. Sadece güzel şeyleri efendim, şunu yapmak iyidir, bunu yapmak iyidir derdi de insan lafta bırakır da, sözde bırakır da, icra etmezse onu yapmazsa doğru sözlülük iyidir. Tamam iyi olduğunu söyledin ama doğru sözü değilsin. Yalan söylemek fenadır. Tamam öyledir ama sen yalan söylüyorsun. Yani söylediğini güzel söylediğin, güzel bir şeyi tatlı tatlı met ettiğin, tavsiye ettiğin bir şeyi icra edersen kıymeti var. O sözün kıymeti yok. İcra etmezsen vebal oluyor. Sözü söyleyip de yapmazsa vebal oluyor. Ve o zaman demek ki yapacak iyi şeyi lafta bırakmayacak. Sadece efendim sözünü etmeyecek. İcraatını da yapacak. Çünkü güzel şey. Vela kavle vela amele illa bir niye. Şimdi tamam söz de güzel, onu icrad ediyor, bunun da kıymeti yok. Bunların da hiçbir kıymeti olmadığını bildiriyor Peygamber e. Ne ile kıymet kıymet kazanacak? İlla bir niye. Yani niyet olursa, niyet halisi olursa, güzel niyetle yapılırsa o zaman o güzel sözün uygulanması insana sevap verir. Ama söz güzel, uygulu uyguluyor. Kötü niyetle uyguluyorsa niyet kötüyse o zaman ondan sevap olmaz niyetine göre bakılır dinleme ama bir ameller niyetlere göre mükafatlandırılır veya mükafat alamaz ceza yer yani yapılan şeyin niyet hangi niyetle yapıldığı İslam'da çok önemlidir çok ana noktadır ana esastır Efendim niyet iyi olunca kıymet kazanır niyet iyi olmazsa, sözün ve onu uygulamanın icraatın hiçbir kıymeti yoktur. Ahiret için yararlı tarafı yoktur. Allah ona sevap vermez. Niyeti kötü. Niyeti riyakarlık. Yani gösteriş yapmak. O zaman hiç sevap vermez Allah. E işte iyi bir şey yaptı. Yaptı ama iyi niyetle yapmadı. Allah sevap vermez. Hem sözü olacak, sözü güzel olacak, hem de o sözü uygulayacak, hem de iyi niyetle. iyi niyetle yapacak, niyeti iyi olacak. Bir de buyuruyor ki Efendimiz en sonunda Vela kavle, vela amele, vela niyete illa bir isabeti sünne. Böyle hepsini güzel yapsa, sözü güzel, icraatı da güzel, niyeti de iyi. İlla bir isabeti sünne. Sünnete uygun ise, Efendimizin sünneti seniyesine uygun ise o zaman sevap alır. Sünnete uygun değil de bidat ise o zaman sevap almaz sünnete aykırı ise Peygamber Efendimizin sünnetine aykırı ise o zaman cevap almaz. Demek ki hepimizin, hepinizin efendim ne yapması lazım? Sünnet-i seniyeyi, nebeviyeyi çok iyi öğrenmesi lazım. Bu hadisleri çoğaltmalıyız efendim? Hatta bu güzel hadis-i şerifleri, öğrendiğimiz güzel bir hadis-i şerifleri çocuk çocuklarımıza ezberletmeliyiz ve de uygulatmalıyız. Bakın sen bilence hadis şerifi ezberlemiştin değil mi yavrum? Ne diyordu Peygamber Efendimiz? Dişleri full çalmak, misfaklanmak sevap. E hadi bakalım yatmadan evvel dişlerini tut. Misfakla hadi bakalım namaza durmadan evvel abdest alırken abdest aldıktan sonra dişlerini misfakla temizle. Böyle yaptırmak da lazım, uygulattırmak da lazım. sünnet seniyeye uyanı, Sünnet-i Seniyye'yi ihya edeni Allah çok büyük mükafatlarla mükafatlandıracak. Hele hele şimdi öyle bir devirde yaşıyoruz ki efendim İslam'ın düşmanları başarı kazandılar. Evet başarı bir zamanlar bizdeydi. Fatih Sultan Mehmet Han'daydı. Düşmanları biz yenmiştik. Efendim Kanuni zamanına kadar gayet iyi gidiyordu. Sonra onlar küresel coğrafi keşiflerde başka kıtaları buldular. Zengin oldular, yayıldılar, evet, kuvvetlendiler. Silahları vesaireleri geliştirdiler. Biz onların gelişmelerini takip etmedik. Yani vazifeyi tam yapmadık. Bir. İkincisi de efendim zenginledikten sonra efendim Zevke, Gazel, Şarkiya, Sadabad elencilerine daldılar. Bunları edebiyatlarından görüyoruz işte. Efendim ne şiirlerinden görüyoruz. Sadabat eğlencelerini duyuyoruz. Efendim kaplumbağaların üzerine mum dikip de bahçelerde efendim gezdirdiklerini efendim e, gehvarıp havuz kenarında hıraman olduklarını efendim böyle şairin diliyle e, işte o zevkler o sefalar ondan sonra o mahbublar efendim, o gül gül gül şaraplar işte onların hepsi birikti birikti sonra başarısızlıklar bizi bu duruma düşürdü ne yapmak lazım efendim efendim Gerçeklere dönmemiz lazım. Gerçeklere dönmemiz lazım. Allah'ın istediği gibi güzel ahlaklı efendim, Fatih gibi efendim, o ilk mübarek mücahitler gibi, o mübarek alimler gibi, Molla Güverhaniler gibi, Akşemsedililer gibi, Mevlana'lar Yunuslar gibi olmalıyız ki onların kazandığı başarılar gibi başarıların yolu da bize açılsın. Onun için Sünneti seni iyi güzelce öğreneceğiz, her şeyimizi Efendimizin yoluna, haline, sözüne, emrine uyduracağız. Peygamber Efendimizin sevdiği Müslüman olacağız. E şimdi bu devirde şey çıkmış. Düşmanlarımız bizden ileri gitmiş, başarıda kazanmışlar. Şimdi herkes sanıyor ki bu başarıyı sağlayan her şey güzel. Hayır, pek güzel değil. Mesela bu Afyon Tiryaki güzel değil. Sen de kabul edersin ki. Bu esraat güzel değil. Ondan sonra diğer e, ahlaki kusurları güzel değil. Aile bağlarının zayıflığı güzel değil. Kadının kocaya sadakat göstermemesi güzel değil. Efendim Kapitalistin, e, işçinin emeğine e, haksızlık yapıp sömürmesi güzel değil. Yani her şeyin efendim e, kendileri de dahi kötülüklerini anlayıp tenkitlerini yapıyorlar. Ne olması lazım? Efendim batıyoruz yanlış oluyor diye bangır bangır içerisindeki bilen insanlar hatalarını ortaya döküp ikaz etmeye çalışıyor kendi toplumlarını. Ama biz de şimdi bunların her şeyi iyi diye onlara bir böyle e, şuursuz hayranlık belirmiş. Kendi güzelliklerimizi bırakıyoruz. Onların çirkinliklerini efendim alıyoruz bozuluyoruz. Yani bozulma, degenerasyon dediğimiz tefessü Etmek, kokuşmak dediğimiz şey oluyor. Ticari hayatta dürüstlük kalmadı, ticari hayat çöküyor. Efendim, ikincilde hayat çöküyor. Efendim, adalet çöküyor, yönetim çöküyor. Efendim, insaf merhamet kalmıyor. Efendim, birlik beraberlik kalmıyor. E, memleketi ayakta tutan ülkeyi ileri götüren bütün iyi e, şeyler kaybolunca. Bütün kötülükler ayağa kalkıp ortaya çıkınca o zaman düşmanların karşısında efendim, perişan duruma düşüyor Müslümanlar efendim, bu durumdan dolayı e, mağlup oluyorlar dar der derdikten işleri bilmemekten zarara uğruyorlar. Şünete semiyeye döneceğiz, dinimizin güzelliklerini göreceğiz, Allah'ın sevdiği kul olacağız, Allah'ın peygamberin istediği şekilde çalışacağız ki başarıya ulaşalım. Aksi takdirde e, böyle bu cezalar devam eder. Abdullah İbni Ömer radıyallahu aleyhi sağlam kaynaklarda bize rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerif. La yebi'ir racülü <gülüyor> ala bey'i ehihi ve la ala khidmeti ehihi illa bi'iznil lehu. Peygamber Efendimiz diyor <buyuruyor> ki La yebi'ir racülü <gülüyor> ala akıhi, Müslüman kardeşinin satın alma müşteri olduğu talip olduğu malı, o Talip iken o da müşteri olarak çıkıp ortaya Efendim o da kalkışmalsın Allah neden ona ayıp olur ee, yani o alışveriş yapıyor dur bakalım alacaksa alsın almayacaksa sen o zaman gider ona vermedi Sen de bir başka fiyat verirsin belki sen alırsın ama tam o alışveriş yaparken ona satma bana sat, Bu, bunu yasaklıyor. Bu kardeşliğe uygun değil, İslam'a uygun değil. Sizden bir adam kardeşinin, yani Müslüman kardeşinin alışverişine gidip onun alışverişi üzerine efendim o da müşteri olup aynı mala, efendim talip olmasın diyor. Sonra Delikanlı gitmiş bir kıza evlenme teklif edecek ailesinden isteyecek velisinden, babasından neyse efendim bir kıza nikah teklif edecek, evlenme teklif edecek, talip olacak. O sırada geliyor, onunla evlenmem benimle evlen. Efendim öyle yapmasın yani kardeşinin istediği kadına kadının nikahına o, o anda talip olmasın. İlla en yezene lehu ancak o kardeşi ben almıyorum, ben vazgeçtim, buyur kardeşim alacaksan sen al diye, ona izin verirse, izin verdikten sonra talip olsun. Yoksa o müşteriyken, o istiyorken, belgesi gelip de onun isteği üzerine rakip olarak onun karşısına çıkmasın. İslam, İslami terbiye, alışveriş terbiyesi, İslam kardeşliği böyle. Birisinin malı alırken o malına müşteri olunmaz zaten yani medeni dünyada da birisiyle konuşup dururken ötekisinin konuşmasını dinlemez bile adam yani. Onun da, onunla konuşmayı bitirir. Ondan sonra buyur bir şey istiyorsan söyleyin der. Sırayla der. Yani her şey böyle tam o esnane. Huu ben de istiyorum filan diye. Olmaz yani bu iş. Birisi bittikten sonra olur. Şimdi bunu niye söyledim? Onu anlatayım. Bizim burada bir geldi bir şey açacak. Yani büyük çarşı açacak. Büyük bir ticaret açacak. Bir yere, çok büyük bir araziye, müşteri olmuş. Efendim onu alacak. Ben bunu almak istiyorum diye. Yine Türkiye'den, bu Avustralya'da oluyor. Yine Türkiye'den başka bir büyük firma, kalkmış gelmiş, aynı yeri alma, bunu ben alacağım diye. Bilip duruyor, ötekisi müşteri olmuş. Efendim bunu ben alacağım diye talib olmuş. Şimdi bana bunu bildirdiler ben dedim ki olmaz Peygamber Efendimiz'in hadisi var birisinin bir kardeşin talip olduğu mala ötekisi bu işini bitirmeden vazgeçmeden talip olamaz. Bu hadise aykırı bunu söyleyin dedim çünkü ikinci firmanın mümessini eskiden camide hocalık yapmış birisi. Ona gitmiş söylemişler efendim bak böyle söylüyor hocamız demişler. Bu ticarettilmiş rekabettilmiş demiş, demiş. yaparmış yapamazsın işte hadisi şerif Ramuzül hadis kitabının 482. sayfasının 15. hadisi şerifi Efendim İmam Müslim'den Efendim İmam Ebu Dawud'tan İmam Nese'iden Efendim bir hadis şerif bu kitapın da aç nereye bakarsan bak Abdullah ibn Ömer r.a rivayet etmiş sonuç ne oldu tabi o İmam kardeşimiz bir kere bu düşüncesiyle hata etti. Günaha girdi. Başka ne oldu? Efendim, Avustralyalı adam da ondan dolayı fiyatı arttırdı. Efendim, şu kadar yüz bin daha pahalıya mal oldu. Bu birinci Türk firmasına orası. Kim yaptı bu işi? Öteki Türk firması yaptı. Ayıp. Hem ayıp hem de günah. Yani hem ee, aynı milletin evlatları olduğumuz için ayıp efendim, Çünkü zararı biz yapmış olduk, Biz çekmiş olduk. Hem de aynı dinin mensupları olduğumuz için ayıp hem de hocaya ikaz edildiği söylendiği halde onun omuz silkelemesi hemen bu ticaretin demesi ayıp. Bunlar neden oluyor işte cahillikten oluyor bir çeşit cahillik sünneti seni iyi bilmemek fıkı bilmemek. Ondan sonra da ortaya büyük zararlar çıkıyor. Ahirette de tabi onun hesabını verecek. allah Teala Hazretleri bizi hatalı hareket etmekten korusun. Her işimizi rızasına uygun yapmaya muvaffak edilsin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah